Racim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecba'in. <gülüyor> Geçen dersimizde At kavmi ve onlara gönderilen Hud aleyhisselam kıssası. Bu dersimizde ise Semut kavmine gönderilen Salih aleyhisselam ve bunların kıssası inşallah konumuzu teşkil edecek. Bunlar kısa bir bilgi verelim tarihleriyle alakalı olarak. iki Araplar, Araplar tarihsel bakımdan iki döneme ayrılırlar bir el-arabul Baida, iki el-arabul aribe bir de üçüncü bir kısım daha var el-arabul musta'rabe o ayrı bir şey yani ayrı değil o da var yani el-arabul baide helak olmuş araplar demek bunların soyu, sopu bir dönemden itibaren devam etmedi medeniyetleri, tarihleri bitti işte Ad ve sebut kavimleri bunlardandır. Yani helak olmuş ve defterleri tamamen kapanmış Araplar. Ve bunlar Hazreti İbrahim'den öncedirler. Bu manada kavim olarak Araplar dünyanın tarihleri bilinen en eski kavmi sayılır. Yahudiler ise bildiğiniz gibi Hz. İbrahim'in torunu Hz. Yakup aleyhisselamın soyundan gelirler. Hz. İbrahim ile Ad ve Semut kavimleri yani Hud ile Salih kavimleri arasında da epey zaman var. Epey zaman var. Dolayısıyla bu helak olmuş kavimlerle alakalı şu anda net olarak hatırlamıyorum ama bildiğim kadarıyla Tevrat'ta dahi bahsedilmiyor bunlardan. Zannederim böyledir. Yani yanlış da biliyor olabilirim. Çok emin değilim ama hatırlamıyorum Tevrat'ta Advese mut kavimlerinden bahsedildiğine dair bir şey hatırlamıyorum. İşte bu iki kavmin Kendilerini tevhide davet eden iki tane yine kendi kavimlerinden olan kavim olarak Arap olan Hud ve Salih aleyhisselam kavimlerini tevhide davet ettiler. Putlardan uzak tutmaya çalıştılar. Putların da inşallah ileride zamanı gelince anlatırız. Putların da menşe'i Nuh Aleyhisselam dönemine kadar uzanır. <gülüyor> Nuh Aleyhisselam'ın risaletine kadar yeryüzünde putperestlik, puta tapıcılık bilinmiyordu. Nuh Aleyhisselam kavmi puta tapıcılığı, o, o da anlatılıyor İbn Abbas ve benzeri ashab-ı kiram tarafından, icat ediliyor ve Nuh Aleyhisselam onlara, karşı puta tapıcılığı reddedip tevhide gelmek üzere davet ediyorlar. Bunun için söylüyorum. Şunun için söylüyorum. Geçmişte ve günümüzde okullarımızda çeşitli kademelerde, çeşitli merhalelerde bir şeyler anlatılır. İnsanlık tarihi anlatılır. İnsanlığın nasıl inanç sahibi oldukları önce İnsanların nasıl insan oldukları çaktırılmadan, fark ettirilmeden bir tekamül zihniyetiyle anlatılır. Adem aleyhisselamdan bahsedilmez. Nedenmiş? Güya o tarihi bir bilgi değil. Peki sizin anlattığınız mağara devri, yoltma taş devri, cilalı taş devri ne kadar tarihi söyler misiniz bana? Bunun tarihsel kıymeti ne kadar? Madem ilim o zaman bunlardan da bahsetmeyin. Bir iki tane taş gördün cilalanmış. Aa, demek ki böyle bir taş devri var diyorsun. Bir iki mağarada resim gördün. Aa, or o resimlerden bir bana çıkartıyorsun. Böyle şey olmaz. Bu tarih midir o zaman? Bu ilim midir? İlimse her yerdeki ölçüsü ve kıslası aynı olmalıdır. Ya, o halde hutperestliğin şunu söylemek istiyorum. Bir de ileriki sınıflarda, liselerde, felsefe okutulmaya başlanınca vesaire, insanın, ilk insanın akide sahibi, doğru akide sahibi, doğru inanç sahibi olduğundan hiç bahsedilmez. Öyle bir anlatılır ki, tevhid beşeriyetin hayatında hiç yok. Önceleri insanlar, akılları ermedikleri için tabiat güçlerine, Aklı, akıllarının ermediği gizli güçlere tapınmışlar. Sonradan putperestlik, totemcilik vesaire dönemi başlamış. Sonradan işte insan akıllandıkça putların Allah olamayacağı, ilah olamayacağını anlamış. Şimdi de hiçbir tanrıya inanmama dönemi olan en modern zamandır diyorlar. Buraya getiriyorlar. Onların konumuz anlattıklarını çürütmek, tenkit etmek değil. Onun zaten öyle çok fazla uzun boyun üzerinde durulacak bir tarafı yok. Size söyleyeyim açıkça, bütün anlattıkları örümcek ağı kadar ancak güçlüdür. Belki de örümcek ağı onların hurafelerinden, modern hurafelerinden daha sağlamdır. Daha güçlüdür. Şunu söylemek istiyorum, burada bunları hatırlatmaktaki kastım şu, Beşeriyet tarihinde tıpkı beşer fıtratında olduğu gibi tevhid esastır. Küfür, şirk ve inkar beşeriyetin tarihinde sonradan ortaya çıkmıştır. Beşeriyet önceleri müşrikti sonra tevhide gelmiş değil haşa. Beşeriyet ta baştan beri muvahitti, şirk ve buta tapıcılık sonradan ortaya çıktı. İşte belki günümüzde bilinen en eski tarihin, tarihi dönemlerden de daha eski dönemlerde yaşamış olan iki kavmin kıssasını ya gördük. Onu inceliyor, Kur'an-ı Kerim bize o kıssaları bu kıssaları anlatıyor. Geçen dersimizde Ad kavminin kıssasını gördük. Bu dersimizde de dediğimiz gibi Semud kavmi ve Salih aleyhisselam ile kıssalarını göreceğiz. 61. ayet-i kerime şöyle başlıyor. Estaizu billah Ve ila semude ehhahum Salih Ve biz Semud kavmine Kardeşleri Salih'i Resul olarak, peygamber olarak gönderdik. Ne demiş onlara? Tıpkı Hud Aleyhisselam'ın dediği gibi. Kale ya kavmi abudullâhe mâ lekum min ilâhin Ey kavmim dedi. Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Peygamberlerin davetinde dikkat ederseniz eğer bir ve tek Rab'be ibadet davet edilmişse onunla birlikte o Rabb'ün uluhiyeti de bir şekilde mevzu bahis edilmiştir. Uluhiyetten bahsedilmişse rububiyet onun zımnında vardır. Yani onun muhtevası içerisinde vardır. Anlatmak istediğim şu İnsanlar bazı hallerde Allah'ın veya rububiyet ile Allah'ın olmasa bile rububiyet ile uluhiyet arasındaki kopmaz ilişkiyi anlayamıyorlar. Nedir rububiyet nedir uluhiyet? Daha önce defalarca anlatmıştık sırası geldimişken bir daha kısaca hatırlatalım. Rububiyet Yaratıcılık demek. Hakim olmak demek, efendi olmak demek. Kelime itibariyle. Cenab-ı Allah'a ait olarak rububiyet, bütün kainatı her şeyiyle, küçüğüyle büyüğüyle yaratan, onun yasalarını koyup, onu idare edip yöneten demektir. Kainatı, bütün varlığı bu şekilde yaratıp var edenin, Aynı zamanda kainatın ilahı olması da kaçınılmazdır. Fatiha suresini hatırlayalım. Ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra surenin ikinci yarısında ne diyoruz? İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in diyoruz. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Allah bütün kainatı yaratandır. Kainatın Rabbidir. Bütün varlıkların Rabbidir, onları o yaratmıştır, yasalarını o koymuştur, yoktan var eden onla odur. Dilediği zaman da onları dilediği gibi, dilediği şekilde, dilediği hale sokar ve dilediği gibi yok eder. Kimse ona bu konuda müdahale edemez. O her şeyin Rabbi ve Malikidir. İşte bu her şeyin Rabbi ve Malik'i olana biz aynı zamanda ibadet eder ve ondan yardım dileriz. İşte uluhiyet de budur. Ubudiyet ve itaat manasını ihtiva eder uluhiyet. İbadet ve itaat. Onun için kim ilah olabilir? Ancak alemlerin Rabbi ilah olabilir. Madem alemlerin Rabbidir o halde alemlerin de ilahıdır. Bunlar birbirlerinden ayrılmak tutuklarıdır. Ama insan aklında Tevhidi kaçıran, tevhidi ifade elde ise ıskalayan beşer aklında rububiyet inkar olunamaz çoğunlukla ama uluhiyeti inkar ediyorlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesinde müşriklerden söz edilirken eğer sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan onlar Allah diyecektir. Sen de onlara de ki peki Allah ile başka bir ilah olabilir mi diyor. Yani Allah'ın kainatı, yaratıcılığı, halikiyeti aynı zamanda onun uluhiyetini gerektiriyor. Mantık bunu gerektiriyor. Ama cahiller, inkarcılar Allah'ın rububiyetini inkar edecek kadar işi ileriye götüremezler. Çünkü akıl şu kainatın biz bir defter sayfasına bir noktanın bile kendiliğinden konulamayacağını, oluşamayacağını kabul ederken Bunca kainatın kendiliğinden oluşacağını akıl nasıl kabul eder? İşte bir Rab vardır demek zorunda kalıyor akıl. Ama Rabbi kabul ediyorsan o zaman o Rabbın uluhiyetini de kabul etmek durumundasın. Onun ehadiyetini de kabul etmek durumundasın. Rububiyet ve uluhiyetini kabul, rububiyetini ve ehadiyetini kabul ettiğin gibi uluhiyetini de kabul etmek durumundasın. İşte Peygamberlerin Peygamberlerin Hud ve Salih aleyhisselam'ın konumuz olan bu özel kıssalarda kavimlerine davette bulunurken sizin ondan başka bir ilahınız yoktur derken şunu anlıyoruz. Karine ile onları uluhiyete davet ettiğine göre onlar Allah'ın rububiyetinin farkındaydılar. Ama şirk koşuyorlardı. Zaten şirk çoğunlukla rububiyette olmaz. Kimse Allah'la birlikte bir yaratıcı olduğunu, Allah'ın yaratıcılığını kabul ederken, iki üç yaratıcı kolay kolay kabul etmez. Ama birilerini, mevkiinden yukarıya çıkartarak, Allah'a yakınlaştırır, ve Allah'la eş tutarlar. İşte şirk orada başlıyor. Şirkin bu manada tedavisi, rububiyetin tevhidi gibi, uluhiyetin de tevhidiyle mümkündür. Onun için, Salih Aleyhisselam da tıpkı geçen dersimizde gördüğümüz Hud Aleyhisselam gibi kavmine, "Kale ya kavm ebdullah'a malekum min ilahen gairud"ye davet bulunuyor. Ey kavmin, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Onun şeriatına tabi olun. Onun emir ve hüküm koyduğu yerde onun emir ve hükmünü aşıp da başkalarının onun hükmüne aykırı koydukları emir ve hükümlere uymaya veya onlar adına uydurulan ama Allah'ın hükümlerine aykırı olan emir ve hükümlere tabi olmayın, onlara uymayın. Kur'an peygamber kıssalarını anlatırken peygamberlerin ifade yerindeyse ebedi evrensel gerçekleriyle bize anlatıyor onları. Aynı gerçek hakikat bizim şeriatımızda da hatta şeriatımızın esasıdır. Bizim için de esas olan Allah'tan başkasına ibadet etmemek, Allah'tan başka bir ilah edinmemektir. Ve bu kıyamete kadar beşeriyetin kabul etmekle mükellef olduğu, bütün hakikatlerin başıdır. Kabul etmek durumunda olduğu, bütün gerçek ve doğru hükümlerin başıdır. Allahü u Teala'nın uluhiyeti, vahdaniyeti kabul edilmedikçe, geri kalan hükümleri kabul etmişsin veya etmemişsin. Hiç fark etmez. Uluhiyetini de kabul ettikten sonra, ona bağlı olarak diğer hükümlerini de kabul etmek, mecburiyeti, tevhidi olarak, Tevhid akidesinin bir gereği olarak kendiliğinden hasıl olur. Çünkü Allah'ın uluhiyetini kabul etmek bir ve tek olarak ona ibadet etmeyi gerektiriyor. Başkalarının koydukları Allah'ın hükümlerine aykırı hükümlere kalben rıza göstererek itaat etmekle birlikte Allah'a ubudiyetten söz edilemez. Allah'ın uluhiyetinin kabul edildiğinden söz edilemez kalben isteyerek itaat varsa Allah'tan başkasına, Allah'ın hükümlerine aykırı olduğu halde orada şirk vardır bazı Allah. Ama zarurettir, istemiyor falan filan onlar fıkhi meselelerdir. Biz onlara girmiyoruz ayrı meseleler. Niçin? Onların yani sizin ondan başka bir ilahınız yoktur derken, Sali Aleyhisselam onlara bir gerekçe gösteriyor. Bir delil gösteriyor. Diyor ki: "Huwa enşâ'akum minel ard." Sizi yerden var eden odur. Kendi varlığını nereden geldiğini, nereden gittiğini Düşünmeyen bir insan ki bugün insanlık çoğunlukla maalesef bu hale getirilmiştir. Düşünmeyen bir insan gerçekten insanlığından hisse sahibi değildir demek. Biz o kadar değersiz miyiz? Kendimizin ne olup ne olmadığımızı düşünmeyelim. Allahü Teala biz insanı eşrefi mahluk olarak yaratmıştır. Ve laken kerremna bani adem Andolsun biz Adem'i gerçekten üstün ve şerefli kıldık. Ve faddalnahu ala kesirin mimmen halakna tafdilan. Ve biz Adem oğlunu insanoğlunu yarattıklarımızın pek çoğunun üstünde alabildiğine faziletli kılmışızdır. Üstün kılmışızdır diyor. Böyle faziletli bir mahluk ve Allah ﷻ, "Ve Allah ﷻ, en güzel ölçülerde, en güzel değerlerde, en güzel mükemmel ölçülerde yarattık" diyor biz insanı. Bu insan niçin yaratılışı üzerinde düşünmesin, varlığı üzerinde düşünmesin, kendisini niye? ...o kadar değersiz görüyor... ...veya niye kendisine hak ettiği değeri vermiyor? Çünkü bakınız... ...ta Salih aleyhisselam ta o zamandan... ...şirk koşan kavmine... ...önce kendilerini düşünmelerini hatırlatıyor. Demek ki insanın kendisine gelmesi... ...kendisinin ne oradan gelip nereye gittiğinin farkına varması... ...tevhide açılan bir kapıdır. Öyle bir kapı olmasaydı... Peygamberler ve dolayısıyla özellikle burada Salih Aleyhisselam'da gördüğümüz gibi kavmine kendileri üzerinde düşünmeyi hatırlatmazdı. Sizi diyor yeryüzünde, yeryüzünden var eden, yeryüzünden yaratan odur. Kasıt Adem Aleyhisselam'dır. Ama bizim varlığımız da yer olmadan devam etmez ki. Sadece onun üzerinde yürümüyoruz. Sadece onun üzerinde bina yapıp gidip gelmekle de kalmıyoruz. Gıdamız, her şeyimiz, varlığımız şeydir, yeryüzüdür. O olmasa hiçbir şey yapamayız ki. Yani orada var oluyoruz yani. Mekanımızdır yeryüzü bizim. Ve başka <Sessizlik> ve istemarakum fiyan. Müfessirlerin burada İsteamara kelimesi üzerinde birkaç manası var. Hepsi de kelimenin anlamına uygun şeylerdir. Ve muhtemelen hepsinin tamamı kastedilmiştir. Yani sizi orayı imar eden, oranın sakinleri kıldı. Manaların biri bu. Ve isteamarakun fiyhe sizi yeryüzünün sakinleri ve yeryüzünü imar edenler kıldı. Bir diğer açıklama orada size uzun bir ömür verdi. Bu özel olarak Salih Aleyhisselam kavmi içindir. Semud kavmi için. Rivayete göre ömürleri 300 ila 1000 yıl arası değişiyormuş. Uzunca ömür yaşamışlar. Veya size size ihtiyacınıza uygun olarak orayı imar etmenizi emretti orayı imar etmenizi istedi orada meskenler yaparsınız ağaçlar dikersiniz bağlar bahçeler yaparsınız diyor peki bunun dikkate değer tarafı ne dikkat etmemiz gereken tarafı ne yeryüzü neyle imar edilir Allah'ın bize verdiği akılla, fikirle, yeryüzündeki e, malzemeyi, bilgiyi, tecrübeyi kullanmakla birlikte bunları bir araya getirip değerlendirmekle. Bu imkanlar ve bu nimetler Allahü Teala'nın bize verdiği, saydığımız ve sayamadığımız, hatırına gelen ve gel hatırımıza gelen ve gelmeyen bunca imkanlar bir arada olmasa. Yeryüzünü imar edebilir miydik? Etmezdik. Bir de ayette inceden inceye şuna bir gönderme var sanki. Sizin vazifeniz yeryüzünü imar etmektir. Orayı ifsad edip bozmak değildir. Çünkü bu dünya güzeldir. Siz orayı berbat etmeyin. ...orayı ifsad etmeyin. Cenab-ı Allah ne diyor bir ayet-i keriminde... ...Estaidu <gülüyor> billah... ...Zaharal fesadu fil berri vel bahri... bima kesebet ey dinnaz... ...İnsanların kendi elleriyle... ...kazandıkları sebebiyle... ...karada ve denizde... ...fesat baş gösterdi. Her şeyin düzenini bozdular diyor. İşte Cenab-ı Allah bize yeryüzü başta olmak üzere kainatı imar etmemizi emrediyor. Tahrip etmemizi, ifsad etmemizi, bozmamızı değil. Bundan, bu kainattan, bu yeryüzünden, onu imar edebileceğimiz şekilde, tahrip edeceğimiz değil, imar edebileceğimiz şekilde istifade etmemiz üzere bizi yarattı. Yani başta putperestlikle Yeryüzünü ifsad etmeye kalkışmayın. Allah sizi burayı güzel bir şekilde imar etmeniz için yarattı. Putperestlikle yeryüzünün ifsadı arasında alaka ne? En'am suresini hatırlayın. Ne anlatıyor o surede? Allahü Teala'nın bize vermiş olduğu hayvanları, davarları, nimet olarak ihsan ettiği müşriklerin... Kendiliklerinden onlarla alakalı ahkam koyduklarını ve bu ahkam ile o hayvanlardan yararlanmayı, doğru bir şekilde yararlanmayı kendilerine imkansız hale getirdiklerini anlatıyor. Ekinleri Allah'ın razı olmadığı şekilde taksim ettiklerini, putlarını ekinlerinden pay ayırdıklarını gösteriyor. Onun için Şirk öyle berbat bir hadisedir ki, hiç alakası gibi görül alakalı gibi görülmeyen dünya hayatını ve dünya hayatının imkanlarını dahi tahrip eder. Bu imkanlardan doğru bir şekilde istifade etmeye fırsat bırakmaz. Bunu anladığımız ve iyi idrak ettiğimiz zaman bugünkü dünyanın niçin berbat bir dünya olduğunu da anlarız. Dünyaya ve dünyanın imkanlarına hükmeden muvahhid insanlar ve tevhidin istikameti olmadığı için servet kötü dağıtılıyor. Kötü üretiliyor, kötü paylaşılıyor. Kötü paylaşılıyor. Geçen dersimizde kısaca hatırlattığımız gibi Ali radıyallahu anh ne diyordu? Zenginlerin israfı fakirlerin ihtiyacı kadardır. Kötü üretip kötü dağıtın. Bu budur. Faizin ekonominin bel kemiğini teşkil ettiği bir dünyada kara borsanın haksız rekabetlerin ve sınır tanımayan tüketimin ekonominin temel felsefesini ve bel kemiğini teşkil ettiği bir dünyada ıslah olur mu hiç? Peki bunlar tevhidi bir bakış açısıyla ele alındığı zaman böyle gelişi güzel ortada olabilir mi? Bu dil geçmişte olduğu gibi yani bütün peygamberlerin, resullerin dilde olduğu gibi zulmü her türlüsüyle yasaklamıştı faiz, kara borsa, haksız tüketim, haksız üretim, zalimce tüketime teşvik, reklamlarla insanların akıllarını baştan almak ve buna benzer türlü özenti yaratan hususlarla insanları üretime teşvik etmek zulmün en ileri derecesidir. Onun için tevhidi hayatın esasına koyduğumuz hem esası hem şemsiyesi yapmadığımız sürece, yeryüzünde fesat bitmeyecektir. Tevhid bizim beşeriyet binamızın inşasının hem temelidir hem binasının kendisidir. İşte tevhid olmayınca yeryüzü gereği gibi imar edilmez. Onun için Salih Aleyhisselam Semud kavmine, kendi kavmine diyor ki Allah'tan başka ibadet edecek bir ilahınız yoktur. Hatırlayın ki o sizi yeryüzünden yarattı ve sizi orada imar etmenizi sizden orayı imar etmenizi istedi. Tevhidi kaybettiğiniz için imar etme imkanını da kaybediyorsunuz. Edemezsiniz. Onun için ben zaman sırası geldikçe benzer ifade edeyim. Bunlar bu zalim ve fasit sistem içerisinde kim olursa olsun, İyilik yapmak, güzel yapmak istesen de yapamazsın veya bir noktadan itibaren hiçbir işe yaramaz. Islah, düzeltmek, ancak düzenin ve sistemin kendisi salih olursa mümkün olur. Fasit bir sistem içerisinde bir takım kimselerin ıslahata kalkışmaları akıntının tersine kürek sallamaktır. Evvela akıntıyı doğru olarak tespit et, ondan sonra sen de o akıntının akıntının akışından hikmetli bir şekilde istifade edersin. Kolay budur. Onun için Salih Aleyhisselam onlara akıllarını başlarına toplamalarını söylüyor ve bu işin planlı programını da onlara veriyor. Diyor ki, evvela tevhidi Allahü Teala'nın uluhiyetin ve kabul edin. Ondan sonra da dünya hayatınızı o tevhidin istikametinde kalıba dökün. O zaman göreceksiniz. Dünya gerçekten dünya olur. Dünya gerçekten cennetin bir misali olur. Müminler gerçekten birbirlerinin kardeşi olsalar, kardeşçe el ele omuz omuza verseler, İslam dünyasını imar etseler, onların o İslam dünyasını imarındaki rahmet bütün beşeriyeti kuşatır. Hemiyeti büyük bu için. Arkasından festegfiruhu thummetubu yani şimdiye kadar yeryüzünde çıkardığınız fesattan Allah'a şirk koşmaktan vazgeçerek günahlarınızın bağışlanmasını isteyin. Ondan sonra da ona tövbe edin. Tövbe dönmek demek. Tekrar onun yoluna dönün. Onun gösterdiği istikamette yürüyün diyor. Başka aykırı yollara sağa sola sapmayın. İnne Rabbi Karıb ve Allah benim Rabbim çünkü hem çok yakındır hem duaları mağfiret dilemeyi, tövbeyi çok hızlı ve çabucak kabul edendir. Dualara çabucak cevap verendir, mucit. Dualara cevap veren, karşılık veren. O dualara karşılık veriyor eğer dua dua olsa. Dolayısıyla eğer bizim dualarımız yerini bulmuyorsa genelde kusuru bucipte arıyoruz haşa. Kusur bizden kaynaklanıyor bizim duamız ne kadar duadır ona bir bakalım. Biz ne kadar dua edebiliyorsak duamızın da icabeti o kadar. Daha fazla değil eksik değil. Hatta fazladır eksik olmaz. Biz gerçek bir mümin gibi dua ettik de mi dualarımız kabul olmadı? Hem duanın kabulünden ne anlıyoruz? Cenab-ı Allah اُدُعُونِ اَسْتَجِبْ diyor Bana dua eden edin, duanızı kabul edeceğim diyor. Resul Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor. Tabi duanın kabul edilmesi şartlarına şimdi mevzu bahis etmiyoruz. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Bir mümin duasında bir şey isterse Cenab-ı Allah ona ya o istediğini verir ya vermez ahirette onu ecir olarak ona kaydeder yazar veya duasında olmasını istediği şey kadar bir de bir bela veya bir musibeti ondan uzaklaştırır. Dolayısıyla kabul olmayan hiçbir dua yok. Onun için duamızın kabul edileceğine inanarak dua edeceğiz. Ya benim duam olmadı. Sakın ha öyle bir düşünce hatırımıza gelmez. Çünkü kabul olmayan dua yok. Yeter ki biz dua etmesini bilelim, hakkıyla dua edelim. Bu üç şekilden birisinde mutlaka kabul edilir. Ona dikkat edelim. Çünkü Cenab-ı Allah hem yakındır, yalnız dahi olsak, tenhada olsak, hatta sesin yayılma imkanının olmadığı bir fanus içerisinde bile dahi bulunsak, Allahü Teala yakındır ve duamızı duyar, işitir ve kabul eder. Biraz şey bu. İman budur. İnsanlar bir bedbahtlaşmaya versinler. Bir türlü kendi faydalarına olan bir işi ayıramazlar, anlayamazlar, kavrayamazlar. Yani ...ne kadar mümkündür bilemiyorum ama... ...imanımızı bir kenara koyarak... ...Salih Aleyhisselam'ın bu söylediklerini bir ölçelim diyeceğim... ...bu mümkün değil. Fakat... ...aklen düşünelim yani. Bir kafir aklını... ...başka etkenlerden kurtararak bir düşünsün bunu. Salih Aleyhisselam'ın bu davetinde... Menfi bir şey var mı? O kavmin ve beşeriyetin aleyhine bir taraf var mı burada? Gerçekten bunun kabul edilmesi veya en azından sen gerçekten bizim iyiliğimizi istiyormuşsun denilmesi gerekmiyor mu? Elbette gerekiyor. Peki onlar niye, nasıl cevap verdiler? Bakın nasıl cevap verdiler. İşte bedbahtlık budur maazallah. Yoksa bedbatlık söyleyeyim ekmek lokmasını bulmakta zorlanmak değildir. Bedbatlık faydana olacak şeyleri zararlı gibi görmektir. Yani bedbatlık yanlış gözlükle olaylara bakmaktır. Hakikati olduğu gibi görememektir. Bedbatlık odur. Bakın nasıl yanlış gözle bakıyorlar ve nasıl yanlış görüyorlar. Kalu ya salih kad kuntu fina merjuvel kablehâza. Ey salih sen bizi tevhide davet etmeden önce, bu davetinden önce biz sana ne ümitler besliyorduk. Senden ne ümitler besliyorduk. Anne baba bekliyor ruhluğu, doktor olsun, mühendis olsun, bilmem ne olsun, çok para kazansın, o gidiyor, gelici olur. Ya oğlum biz seni bunun için mi yetiştirdik diyorlar. Gittin molla oldun, gittin namaz kılmaya başladın. Hani bir bekle biraz daha büyü Şöyle bir 40 yaşına gel, elli yaşına gel o zaman namaz kılarsın. Şimdi sopuluğun zamanı mıdır? Dünyayı sen mi kurtaracaksın? Ben Salih Aleyhisselam'ın kavminin o söyledikleriyle bir örneğini söyleyerek gülümsettiğim kimseleri aynı seviyede tutuyorum, bağrısına söylemiyorum. Fakat maazallah andıran şeyler var. Andıran şeyler var. Senelerce önce bir gün bir akrabamız geldi bana çocuğunu şikayet ediyor. Ya dedi işte benim çocuğum işte bir e, İslam adına bir grubun adını veriyor. Onlardan oldu diyor. E dedim şükret. Ne güzeldi. Afalladı. Dedim bak Allah'a şükür içkicidir demedin bana. Kumarcıdır demedin. Şunu yapıyor demedin, bunu ediyor demedin. Hayatsızlık işliyor demedin. Ne güzel. Belki de namaz kılıyordu değil mi aynı zamanda? E, tabii dedim tabii namazlık yok. Ne kadar güzel dedim ya. Önemli mi dedim böyle olması veya bu adı olması? Öbür türlü olsa gelse parası tükendiği için seni veya babasını dövse hadi ver bana para moruk dese mesela daha mı iyi olacaktı? E, Allah korusun Allah korusun. E dedim daha dedi, o zaman dert yanıyor. Niye dert yanıyorsunuz? E elbette güzel bir mevki veya bir iş veya bir rızık kapısı sahibi de olsun istersin. Fakat namaz kılmasa, Allah'ın yolunda olmasa, onun ne kıymeti var ki? Ne kıymeti var ki? İstediğin kadar para sahibi oldu veya istediğinden de fazla. Fakat bir beş kuruşu helal yok. Sen ondan gidip evinde bir yudum su içemezsin ki. Sana helal olmaz, haram olduğunu bile bile içemezsin. Bu mu daha iyi? Yoksa bütün varlığı her gün bir buçuk beş litrelik bir su alacak kadar bir şey kazanıyor ve sen onda helalinden yarım bardak su içebiliyorsun. Oğlumun evinden veya kızımın evinden su içebiliyorum diye bilmek mi daha iyi? Ölçüler değişince tepetakla olunca... Gözlükler yanlış görünce, yanlış gözlük takınca hadiseleri görmek için işte bu ta Salih Aleyhisselam kavminden gelen bir hastalık. Salih Aleyhisselam bakıyorlar ki kendilerini tevhide davet ediyor. Bütün ümitlerimiz boşa gitti diyorlar. Ey Salih biz senden neler neler ümit ediyorduk. Bir seni işte putlarımızın mesela en baş koruyucusu, mabetlerimizin en üst yerlerinde görmek isterdik. Mesela böyle şeyler bekliyorlardı. Salih'ten ümit ettikleri buydu. Gerçekten de ümitlerini boşa çıkardı. Kalkmış, putlara ibadetiniz ne güzel devam edin diyecek yerde Allah'ın vaadaniyetine davet etmeye başladı. Hayal kırıklığına uğrattı onları yani. Salih Aleyhisselam. E bizimle alakalı olarak böyle hayalleri olanlara hayal kırıklığına uğratmamız da farzdır o zaman. Eğer Salih aleyhisselam kavminin Salih'ten Salih ile ilgili ümitleri gibi birileri bize veya birileri çocuklarından böyle ümitler bekliyorlarsa inşallah çocukları onları kırık hayal kırıklığına uğratır. Umdukların tam aksi doğru istikabete giderler. Onlara da faydalı olabilirler belki. Kendilerini kurtarlar Belki de anne babalarına da faydalı olurlar. İşte bakın ne diyorlar? Biz bundan önce senden ümit vardık. Sen ne yaptın? اَتَنْهَانَا اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا وَاِنَّنَا لَف۪ي شَكِّمْ مِمَّا تَدْعُونَا Bizim atalarımızın tapındıklarına tapmaktan sen bizi vazgeçirmek mi istiyorsun? Ya atalarınızın tapındıkları size yakışmaz ki. İnsan şeref ve haysiyetini ayaklar altına alan şeyler onlar. Kendi ellerinizle yontuğunuz putlara ibadet ediyorsunuz bezavallılar. zavallılar. Böyle şey olur mu? Elbette o sizi bu işlerden vazgeçin diye bıraktırmaya çalışacak. Vazgeçirmeye çalışacak. Üstelik senin bizi kendisine davet ettiğin şeyden biz, bizi rahatsız edecek şekilde şüphe ve tereddüt içerisindeyiz. Rahat değiliz. Senin bizi davet ettiği şeylerden yalan. Yani gönülleri açan, kalplerin, ruhların şifası olan tevhid öyle bedbahtırlar ki onları rahatsız ediyor. Din böyle bir şeydir. İman öyle bir şeydir. İman müminin kalbinde yer ettikçe onu rahatlatır, huzura kavuşturur. Kafir de iman ve müminle karşılaştığı her yerde sıkılır ve rahatsız olur. Öyle ya. Niçin aynı şey olsun ki? İman eden imandan rahatsız oluyor, rahat buluyorsa imanıyla etmeyen de ondan dolayı rahatsız oluyor. Müslümanların varlığı sakın bizleri hiçbir zaman elhamdülillah zaten öyledir, rahatsız etmesin. Müslümanların varlığı bizi sevindirsin. Namaz kılarlar çoğalıyor, birileri telaşa düşüyor. Cehennemin dibine kadar yolları var, ne diyelim? Fakat Vallahi hepimiz öyleyiz, elhamdülillah. Secde eden fazla bir alım gördükçe halkın tabiriyle kalbimiz yağ, ba yağ bağlıyor. Seviliyoruz, elhamdülillah diyoruz. Ne kadar güzel diyoruz. Ne kadar büyük bir nimet diyoruz. Çünkü ben hepimiz böyleyiz. Benim yaşımdakilerin hepsinin ya öyle inanıyorum. Ben bu gençlerin yaşındayken camiye giderdim de üzülerek çıkardım. Üzülerek çıkıyordum. Yahu bu yaşlı birkaç amcamız da vefat eder giderse ...bu camilerimize kim gelecek... ...namaz kılacak diye üzülüyordu. Ama şimdi gördükçe seviniyor. Rabbim sayılarını artıracak inşallah. Sayılarını da... ...niteliklerini, keyfiyetlerini de. Yani... ...kemniyeten ve keyfiyeten... ...Allah'ın izniyle Müslümanlar çoğalıyor, çoğalacak. Peki onlar böyle derken... ...Salih Aleyhisselam ne diyor onlara... "Kâl ya qawmi erâietum in kuntu alâ bayyinatin min rabbî ve âtânî minhu rahmeten feman yansurûnî Allah in halini ver bırakacağız ayet-i kerimeyi. Biraz sonra devam edeceğiz çünkü. Dedi ki: "Ey kavmim söyleyin bana. Ben Rabbim'den gelmiş apaçık bir delile sahipken ve aynı şekilde bana kendi tarafından, kendi ezdinden bir rahmet ihsan buyurmuşken eğer Allah'a karşı gelip ona isyan edecek olursam ona karşı bana kim yardım edecek söyler misiniz Kendisini örnek gösteriyor siz anlayın kafanızı çalıştırın diyor. Ben peygamber olduğum halde bu dediklerimi yaparsam kimse beni Allah'tan kurtaramaz ki siz de elbette böylesiniz diyor dikkat edin yakanızı kimsenin kurtaramayacağı bir azap sizi gelip bulmasın diyor ben sizin dediğiniz alada gelecek olursam sizin istediğiniz bir salih olursam o umut bağladığınız salih gibi olursam o zaman benim ziyanım artar başka hiçbir şey var Küfür ve zulüm böyledir. Cenab-ı Allah bizi tevhid üzere sabit kadem eylesin. inşallah.